pratik olarak neler yapabileceğimiz üzerine. Çünkü sürekli e, şu aralar neler yapmamamız gerektiği üzerine konuşuyoruz. Mesela işte e, bu HES'lere karşı e, evdeki yapabileceğimiz tutumlu davranışlar e, ama hep yapmama üzerine. Şimdi e, konuşacağımız konu neler yapabiliriz bireyler olarak, şehirde yaşayan insanlar olarak ve bunun için buğday bir bildiri de yayınladı aynı zamanda. Ama e, bunun için bir telefon bağlantısı kurmaya çalışıyoruz. E, bu Buday Derneği'nin iletişim direktörü Gizem Altın Nens ile e, daha kuramadık. O zaman bir müzik arası verelim şu anda. Ondan sonra e, daha ekolojik yaşam detaylarıyla e, geri gelelim. I'll never leave If I stay here Trouble will find hasata ekolojik yaşam programına devam ediyoruz ben Zeynep Çelen buğday Derneğinden e, sonunda telefon bağlantımızı kurabildik Gizem altından Bu Derneği iletişim direktörü Gizem Merhaba Merhabalar Hoş geldin. kusura bakmayın sabah sabah Böyle bir şey arıza oldu Evet evet Ancak telefonlarla e, Yalnız hı. Merkür geri gidiyor biliyorsun Biliyor musun astrolojik <gülüyor> olarak O yüzden hani teknik arızalar çok Normal gündelik yaşamın bir parçası bir Birkaç haftada o yüzden Bekliyordum böyle bir şey neyse <gülüyor> Hemen konumuza geri dönelim Şimdi Buday Derneği ben bir girizgah Yaptım seninle bağlantı kurmaya çalışırken İşte hı. neler yapabiliriz ilgili hani Buday Derneği de Son dönemde bir şey yayınladı bu bu, e, neler yapmalı yapmamalıyla ilgili e, biraz evet. bahsedebilir misin hani günlük yaşantı olarak e, yaşantımızda Hı -hı. şehir insanları olarak şu anda e, neler yapabiliriz bu özellikle bu gezi olayları dönemiyle daha artan bir farkındalık var hem evet, evet. E, politik hem de aslında ekolojik Ekolojik olarak da aynı zamanda yani birazcık evet. daha hem tutumlu hem de daha böyle açık havada parklarda buluşmalara yönelik bir yaşam değişimi başladı. Evet Hı -hı. seni dinleyelim. Evet bu gezi ruhu gerçekten inanılmaz bir şey. Bir anda böyle bir hareketten inanılmaz bir e, algı kapısı aralanması oldu gerçekten e, bizim yani burada Derneği olarak yıllardır Aslında üzerinde çalıştığımız şeyler e, gizli ruhuyla bir anda e, inanılmaz Biz bizim söylediğimiz şeyler hayata dökülmeye başladı bir anda e, o yüzden e, bizim için gerçekten çok mucizevi bir dönem yaşıyoruz e, Bununla birlikte e, hani her şey aslında birkaç ağaçtan ve e, bu doğayı olan sevgiden ve insana olan sevgi Başladı. Bir noktada bunun sürdürülebilirliğini sağlamak için aslında bizim kendi yaşamlarımızı dönüştürmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Buna inanıyoruz. Çünkü biz dönüşmezsek, biz değişmezsek aslında hiçbir şeyi dönüştürmek mümkün değil. Ve bizim gezi olaylarıyla aslında bulduğumuz en önemli şeylerden bir tanesinin biz değiştiğimiz zaman yani bir kişi olarak biz değiştiğimiz ve bir kişi olarak o sokakları indiğimiz ve bir kişi olarak tüketimi kestiğimiz zaman bu sistemin yani beğenmediğimiz sistemin veya sistemin beğenmediğimiz taraflarını nasıl çomak sokabildiğimizi gördük. Çünkü bundan önce biliyorsun yani hep konuştuğumuz şey işte ben onu yapsam bile ne fark eder? İşte zaten hani toplum böyle yapmadıkça, devlet böyle yapmadıkça ben tek kişi olarak hiç fark yaratamam gibi bir edilgenlik içerisindeydik. Ve bu gerçekten bizim elimizi kolumuzu bağlayan bir şey. Ve e, toprak ananın e, dünyanın ne yazık ki elini kolunu bağlayan bir şey çünkü böyle bir şeyi değiştirmek mümkün değil e, dolayısıyla bu gücü fark ettikten sonra e, bunu kullanmayı da başardık yani ee, işte biliyorsun zaten bir boykot var e, genel olarak e, yani hani tüketmeyelim az tüketelim sadece gerekli olan şeyleri tüketelim ve e, bu şeyleri tüketirken de gerçekten bunu doğru olarak e, insana ve doğaya zarar vermeden üreten insanları doğrudan destekleyelim gibi bir e, fikir ve çok güzel ve çok doğru bir fikir var ama bir yandan da bunun nasıl yapılacağı konusunda insanların kafası karışık e, biz de buğday derneği olarak bu noktada hani e, biraz işleri kolaylaştırmak için e, ne yapmayalımı biliyoruz. Peki ne yapalım? gibi listeler oluşturmaya başladık. Bu listelerden şimdiye kadar iki tane yayınladık. Bir tanesi yaklaşık bir hafta önce dün ben tekrar bir tanesini yayınladım. Bu listeler sürekli devam edecek. Çünkü aslında yapılacak çok şey var. Peki biraz bahsedebilir misin? Ne yapabiliriz? <gülüyor> Mesela şu anda yani hemen şu anda tabii değil de genel olarak. Çünkü bu hani senin de dediğin gibi tüketmeyelim hani demesi kolay bir şey aslında. Ama Aynı Hı -hı. zamanda da e, günlük yaşantımız tüketimden de çok beslenen bir yanı da var. Hani nasıl o dengeyi kurabileceğiz? Mesela tüketmeyelim tam olarak ne demek? Buğday Derneği Hı -hı. için en azından. Evet. Ee, bizim yaptığımız listelerde mesela şöyle şeyler var. Hani AVM'lere gitmeyelim. E peki o zaman nereye gidelim? Ee, i̇şte e, süpermarketlerden alışveriş yapmayalım. Peki o zaman nerelerden alışveriş yapalım? İşte AVM'lere gitmedik, e, alışveriş yapmadık. E, bu kadar vaktimiz arttı. Peki o zaman bu vakitle ne yapalım? E, i̇şte e, ne bileyim, e, tükettik ama biraz çöp ettik. Peki bu çöple ne yapalım gibi? Aslında çok yaşamsal. Ee, çok e, pratik hayatı yönelik ee, çok kısa cümleler zaten bunlar. Yani hani e, ufacık bir e, listede hani 10 tane şey olduğunu varsayarsak yer. Mesela e, AVM'lere gitmeyelim. Nereye gidelim? AVM'lere gitmiyorsak o zaman sent pazarları nerede? Onu araştıralım. Etrafımızda ekolojik pazarlar var mı? Onu araştıralım. Ha bunların hiçbiri yok veya hatta bir adım ötesine gidip daha fazlasını yapmak istiyoruz. O zaman e, bizim istediğimiz gibi bir üretim yapan gıda ile ilgili mesela bir çiftçiyi bulalım ve çiftçiden doğrudan alışveriş yapalım. Yani AVM'ye gitmeyelim'in Alternatifi bu yani çünkü sonuçta bizim de bir şekilde şehirli olarak e, şehirlileri olarak kendi gıdamızı yetiştiremediğimize göre bir yerden satın almamız gerekiyor. E, AVM'lere gitmeyelim ve e, hani, tüketmeyelim demek e, aslında benim mesela çeşitli bloglardan, Facebook gruplarından da takip ettiğim kadarıyla e, insanlar bunun kısa süreli bir şey olduğunu düşünüyorlar. Yani hani <gülüyor> bu Boykot işte, 2-3 ay sürecek. Evet evet yani 2-3 ay sürecek. 2-3 aydan sonra biz tekrar hani tüketmeye başlayabiliriz. Yani bu aslında biz, biz bu adamları bir ders verelim. Biz bu sisteme e, protesto ettiğimiz şeylere bir ders verelim ve gücümüzü gösterelim gibi e, bir 2-3 aylık e, erteleme dönemi olarak da aslında algılanıyor. Ee, mesela bu e, hani çok da e, sürdürülebilir veya çok da anlamlı bir şey değil bana kalırsa. Tabii ki hiç yoktan iyi. Ama bir yandan da uzun vadede baktığın zaman e, olay aslında e, ya o hükümet bu hükümet bu kişi veya o kişi olmaktan ziyade e, sistemle ilgili bir sorun var. Sistemi hı hı. değiştirmek de e, iki üç ay bir şey protesto edip satın almamakla olabilecek bir şey değil gerçekten yani hani bu biraz rejim yapmaya benziyor. Yani hani 2-3 ay rejim yaparsın. Evet, evet. işte yağlı yemezsin. Karbohidratları kesersin. Kilo verirsin. 2-3 aydan sonra tekrar eski haline döndüğün zaman tekrar kilo almaya başlarsın. Hem de Bunun daha fazla. yok. Hem de daha, daha fazla, fazla alırsın. alırsın. Aynen. Evet, çünkü Aynen. o açlık süresince aslında hani yiyeceğin günün hayaliyle sonra bir yemeye başlayınca vücut evet. vücut daha büyük tepki verir. O yüzden her zaman hani Düzenli ve daha az ve bence şu anda da ona ihtiyaç var düzenli bir şekilde daha az tüketim gibi. Değil evet, evet kesinlikle, kesinlikle katılıyorum çünkü sonuçta 2-3 ay biz bu e, boykotu sürdürerek zaten bu sistemi değiştiremeyiz yani sonuçta e, çok güçlü bir şey e, var önümüzde e, yani mesela bankalar diyelim şu anda işte kredi kartlarımızı kullanmıyoruz gibi bir boykot var e, bankalar bizim 2-3 ay kredi kartımızı kullanmamakla evet bir miktar zarar görür ama zaten e, o kadar devasa bir e, bütçeleri var ki hani bu e, zaten e, devede pire gibi bir şey kalıyor yani hani biz biz daha sonra eski alışkanlıklarımıza geri dönersek hani onlara vermek istediğimiz mesajı tam olarak iletememiş olacağız. Dolayısıyla işte bu tip pratiklerde mesela söylediğimiz şeylerden bir tanesi de yine başka bir çok fazla konuşulan şey. Hadi işte beş yıldızlı otellere gitmeyelim. Çünkü onların doğa üzerinde kurduğu çok ciddi bir baskı var. Yani aslında baktığımız zaman eyvah o körfez işte şu tatil köyüne gitmiş. Bu körfez bilmem nereye gitmiş falan dedikten sonra tatillerimize gidip bu şeylerde beş yıldızlı otellerde tatil yapmanın da çok fazla bir anlamı yok. Dolayısıyla hani eğer ona gitmek istemiyorsak peki bunun alternatifi nedir? Bunun alternatifi... Ee, eğer benim mesela bir anneannem varsa bir köyde ben anneannemin köyüne gidebilirim. Orada işte e, bir köy yaşamının bir üretim yani tüketim üzerine değil üretim üzerine kurulmuş bir yaşamın nasıl olduğunu izleyebilirim. Bu üretime katkıda bulunabilirim. Ha, Sizin öyle bir şansınız yok mu? Anneanneniz artık köyde yaşamıyor mu? O zaman mesela e, Totuta çiftliklerine gidin. İşte bizim e, bahsettiğimiz e, Türkiye e, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan yaklaşık 100 tane ekolojik çiftlikte e, gönüllü olarak çalışma veya ziyaretçi olarak gitme gibi bir e, şansımız var bizim şu anda. Tatuta.org web sitesinden giriyoruz, kayıt oluyoruz bu çiftliklerin listesini görüyoruz. Herhangi bir çiftlikte yani bir bölgede yapmak istediğimiz veya bize uygun işe göre bir iş seçiyoruz. Çiftlikle iletişime geçiyoruz ve bu çiftlikte üretime katkıda bulunuyoruz. Mesela bu da bunu yapmayalımın bir alternatifidir. Çünkü yapmayalım, yapmayalım, yapmayalım demenin gerçekten sonu yok ama eğer bir alternatif getiremezsek bu gerçekten 2-3 aylık kısa dönemli bir boykot olmakla sınırlı kalır. O zaman dedi gibi bunun etkisi de son derece düşük olur. Bununla birlikte şunu da söylemek istiyorum. Ee, şu anda gerçekten piyasalarda çok ciddi bir daralma var. Ee, ve zaten bu hareketin e, en güçlü tarafı da bu hareketin e, daha önce yapılan protestolardan e, farklı olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu harekette bulunan insanların e, sistemi değiştirebilecek güce sahip olması. Bu güç de nedir? E, sonuçta sistem paradan e, beslendiği için e, bu paranın e, bu sistemden çekilip aslında gitmesi gereken yere gitmesidir aslında o yüzden zaten piyasalarda böyle bir panik var o yüzden şu anda e, bankaların üst düzey yöneticileri bir araya gelip ya arkadaşlar biz saniye ne yapalım işte insanları nasıl cezbedelim diye konuşmaya başlamışlar Gerçekten şirketlerin cirolarında yüzde 10 ve 20'lere varan bir düşüş var. Bunun piyasaya yansıması sıcak paranın çıkması gibi bir durum söz konusu. Yani ekonomi şu anda çok ilginç bir yere doğru gidiyor aslında. Bunun yanı sıra ana akım medyaya gelen şeylerin de gelirlerinde yüzde yetmişlere varan oranlarda düştüğü gibi bir e, bilgi bize e, yani hani isim verememekle beraber e, çok yani piyasanın içinden e, kişiler tarafından geldi bu bizim gücümüzü yani gezi ruhunun e, gücünü gösteriyor bunu sürdürülebilir kılarsak o zaman işte en büyük etkiyi o şekilde yaratacağız. Evet peki Gizem bu günlük yaşantımızda mesela hani daha az tüketelim diyorduk ama bu AVM'lere gitme sebebi bazı ailelerinde sadece hani gezmeye gitmek için ve orada evet. kapalı alanda kalabilmek Özellikle kış aylarında yağmurda hani gidecek yer yok. Bari AVM'ye gideyim. Gitmişken de orada bir indirim varmış. Ondan sonra tüketelim de tüketelim. Bunlar evet. içinde bir alternatif var mı? Yani çocuklu ailelerin mesela ben hep ekolojik paz. Pazarı söylüyorum hani cumartesi günü hmm. Şişli'de, pazar günü Kartal'da çocuklar için de çok uygun yerler geliyorlar da ama o iki saat diyor benim arkadaşım iki saat sonra ne yapacağım yani parka şimdi gidilebiliyor ama böyle uzun vadeli başka önerilerin var mı ya da buğday derneği olarak hani insanların e, günlük e, yapabileceği şeyler olarak yani herkesin bildiği şeyler dışında hani bir alternatif üretmek şu anda büyük şehirlerde çok zor. Yani nispeten küçük şehirlerde hani bir vasıtaya binip şehrin dışına çıkılabilen şehirlerde tabii ki AVM'lere gitmenin alternatifi kırlara gitmek, piknik yapmak vesaire ama ben yani İstanbul gibi bir megapolde, Ankara gibi bir megapolde bunu söylemek e, ne yazık ki mümkün değil yani e, hı hı. arabanız yoksa hani e, işte bir zaten bir Belgrad ormanı kaldı 3. köprüyle onu da zaten art, e, yok ediyorlar işte bir Şile tarafı kaldı yine köprüyle e, işte çeşitli projelerle o tarafı da elden gidiyor e, yani burada yapılacak şey e, mümkün olduğu kadar çocuklarla tabii ki dışarıya çıkmaya çalışmak var olan parkları ee, canımız pahasına savunmak ve en azından onları kaybetmemek. Ee, yani onun dışında başka bir alternatif eğer bu sistemden çıkabiliyorsak e, tabii e, biraz şehir hayatından uzaklaşıp e, başka bir e, yaşam, e, başka bir yaşama gerçekten? doğru yönelebilmek eğer Hı. bunu yapabiliyorsak yani bunun e, şeyleri de bu hemen olabilecek bir şey değil ama e, iyi planlanırsa e, ve e, yani tüketimi aslında azaltmanın en e, şey yollarından bir tanesi e, tüketimi azaltıp yani ben buna gerçekten ihtiyacım var mı bir alışveriş yapmadan önce bunu sorduğumuz zaman bu cevabın çok eminim yüzde doksan dokuz şeyi e, bu sorunun cevabı hayır. Ve Bunu yaptığınız zaman... E, Gerçekten ciddi bir ekonomik güce sahip oluyorsunuz. Ben yani bütün hayatım boyunca dünya turlarına çıktım. Bisikletle dünya turu, sırt çantasıyla dünya turu vesaire ve ben hiçbir zaman ee, çok para kazanan bir insan da olmadım ama ben her zaman çok az çok az tüketen bir insan oldum. O yüzden mesela söyle hep bana şeyi derler. Ay siz gezecek parayı nereden buldunuz? Siz, siz, e, Beş yıldızlı otellerine mı gidecek parayı nereden buldunuz? Hı. Ben de hep onu söylüyorum. Sizin böyle bir, sizin benden daha çok paranız var. Yani siz ben bir yapıyorsam siz bunun beş katını yaparsınız çünkü ben hiçbir zaman fazla para kazandığım işlerde de çalışmadım. E, bu tamamen hayat e, şeyiyle ilgili bir şey yani hayat standartı. Ee, dediğimiz şey aslında çok para harcamak ve beş yıldızlı otellere gitmek ve en lüks lokantalara gitmek mi yoksa yüksek hayat standardı e, çoluğumuzla çocuğumuzla beraber e, güzel bir ağaç gölgesinde oturmak ve e, istemediğimiz bir işte çalışmamayı seçebilmek mi? Evet. Bunu çok iyi düşünmemiz lazım. İşte ee, işte Gezi ruhu da bu yüzden çok değerli. Evet. Çünkü aldı böyle bunu önümüze lap diye koydu. Alın bakalım şimdi siz bir daha durun duruma diye. Şimdi şimdi ben biz onu düşünüyorum. Evet, e, şunu da söylemek istiyorum. Hani biraz petrolü de ben kişi olarak kendi küçük hayatımda boykot etmeye başladım ve Aynen. kendime bisiklet aldım. İstanbul'da bisiklet Evet, İstanbul'da bisiklete <gülüyor> binilmesinin ben bir ütopik bir şey olduğunu düşünüyordum. Binenlere Aha. hep gıpta bakıyordum ama deneyince oluyormuş ve çok da zevkliymiş. Yani buradan söylemek istiyorum sen de bisiklete bindiğin için <gülüyor> seni de e, evet. al, bulmuşken hazır. E, İstanbul'da bisiklete binmek bir hayal değil. Aksine çok zevkli bir e, hani hem bedeninle çalışıyorsun tabii ki de o çok Hı -hı. zevkli ama bir de gidiyorsun yani hani gerçekten varıyorsun bisikletinle ve bir, bir gram değil. petrol harcamadan ve çok daha <gülüyor> sağlıklı da olarak dolayısıyla bunu herkese e, belki ona da davet edebiliriz yani bir bisikletle binmeyi denemeyi en azından sadece hafta sonları gezmek için değil de aslında işe gidip gelen insanlar da görmeye başladım. Yani var İstanbul'da sırf işine gitmek için bile bisiklet kullanan. Evet yani işte bunun bir sonraki aslında bir önceki adım olması gerekirken bir sonraki adım olmak zorunda kaldı ama bunun bir yani yapılması gereken şey şu anda bisiklet yolları talep etmek. Yani evet. göstermelik ee, sadece sahilde işte spor yapmak için kullanılan bisiklet yolları değil insanların bir noktadan bir noktaya gidebilmek için kullandıkları bisiklet yolları. Bununla birlikte ben şunu da söylemek istiyorum. Mavi Marmara e, ve deniz otobüsleri e, ve Dentur gibi şirketler yani deniz taşımacılığını yapan şirketler e, bisiklete ekstra bir akbil bastırıyorlar. Ben Aa, e, ha, yani bir bisiklete bindiğin için e, bu şehirde cezalandırılıyorsun yani zaten hani bir bisiklet yolu yok e, ve hani e, şey ne bileyim arabalarla birlikte bisiklete binmek gibi bir durum söz konusu onu yapıyoruz ama doğaya kur, e, koruduğun için yani ekstra bir egzoz dumanı salmadığın için ee, bu taşıma şirketleri tarafından da cezalandırılıyoruz. Bu gerçekten kabul edilebilecek bir şey değil. Yani Belçika, Hollanda gibi yerlerde insanlar e, işi bisikletle gittiklerini şehre kanıtladıkları zaman üstüne para alıyorlar doğayı korudukları için. Bizde e, sen bisiklete biniyorsan ve doğayı koruyorsan ve küresel ısınmaya karşı bireysel olarak ciddi bir çaba e, şey yapıyorsan e, bu şeyler tarafından, bu firmalar tarafından tekrarlıyorum. Mavi Marmara'dan İstanbul Deniz Otobüsleri yani Aha. bir otobüsü yedi buçuk lira ee, mesela adalardan İstanbul'a gidiş. Yani bir bisikleti e, bir, bir alt bil daha bastığında on beş lira. Evet. Şimdi... Yani gidiş dönüş 30 lira. İnanılmaz evet. bir şey. Evet. Gizemciğim şimdi yavaş yavaş bitirmemiz gerekiyor. Zamanımız doldu ama e, çok Hı -hı. teşekkür ederim. Hani çok aydınlatıcı bir e, toparlama, e, bir <gülüyor> ne yapabilirizle ilgili çok e, farkında olduk. Bunun daha fazla detayları için zaten buğday.org'dan e, okunabilir ya da bu Buday Derneği'ne üye olduğunuzda zaten sürekli size bilgi geliyor. Pazarlarımızı evet. kısaca hatırlatabilirsen sonra müzikle kapayacağız çünkü. Birer tamam. şunu, e, Bir de şunu eklemek istiyorum. Bizim bu listelerimiz e, Buğday Derneği'nin Facebook sayfasında e, sürekli yayınlanıyor. Sayfadan ve Twitter'dan bizi takip ederseniz oradan sürekli listelere çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tamam. E, onun dışında Cumartesi günü Şişli Ekolojik Pazarda e, ve Beylikdüzü Ekolojik Pazarda Bugün Bakır. Bakırköy Ekolojik Pazar'da ve Pazar günü Kartal'da Ekolojik Pazar'da buluşabiliriz. Gerçek üreticisinden ürün satın alabiliriz. Evet. Bir de Şişli Ekolojik Pazar'da çocuklarla kitap okuma günleri başladı. Kartal'da da önümüzdeki haftalarda başlayacak. Tamam. Herkesi çoluğu çocuğu kapıp Ekolojik Pazar'da buluşmaya davet ediyoruz. Tamam evet. çok teşekkürler. O evet. zaman... Ben teşekkür ederim Zeynep. Sağ ol. <gülüyor> çok. Bit bitirirken bir parça çalalım öyle bitirelim bugünkü programımızı The National'dan Demons geliyor. İyi günler. When I think of you in the city beside you among the sides? Get the sudden sinking feeling of a man about to fly never kept me up before. Now I've been awake for days. I can't fight it anymore. I'm going through an awkward phase. I am secretly I tried to love it, wished that I could rise above it But I stayed down with my demons I stayed down with my demons I down with my demons I down with my